Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Volkan Ağır. Dünya Kupasından Haberler programında sizlere son kez Sao Paulo'dan sesleniyorum. Hafta sonu üçüncülük, dördüncülük ve final maçlarını takip etmek üzere ben Rio'da olacağım. Maracan'ın sokaklarında belki de Copacabana plajında bu karşılaşmaları takip edip sizlere aktarmaya çalışacağım ilerleyen günlerde. Dün ve bugün Dünya Kupası'nda maçların oynanmadığı günlerdi. Ancak yarın kupada sondan bir önceki mücadele ile Dünya Kupası finaline bir adım daha yaklaşmış olacağız. 12 Temmuz'da Brezilya'nın başkenti Brezilya'da Türkiye saatiyle 23'te ev sahibi Brezilya Hollanda'yı konuk edecek. Karşılaşma ise Cezayirli hakim Jamel Hamdi yönetecek. Final mücadelesi ise 13 Temmuz'da Almanya ve Arjantin arasında oynanacak Marakana'da. Rio'daki bu tarihi stadyumda bu mücadele öncesinde iki takımdan kısa kısa haberlerle programı açalım. 3.'lük, dördüncülük maçını yapacak takımlardan Zira Libero programında final maçını sanırım Tan Morgül ve İsmail Başözle detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Muhtemelen Aslı Pelit de bizlere katılıyor olacak. Avrupa temsilcisi Hollanda'nın teknik direktörünün Louis van Gaal'in yaptığı açıklamayla başlayalım bu haberlere. Yarın oynanacak mücadele hakkında yaptığı açıklamada bu tür turnuvalardaki 3. lük lük maçlarını her zaman gereksiz buldum. Böyle bir maç normalde oynanmamalı. 10 senedir de bunu söylüyorum. Hazırlanmak için bir günden az bir süremiz var. Bu hiç adil değil. En kötüsü ise yarı finale kadar geliyorsunuz ve evinize iki defa üst üste yenilerek dönüyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Oyuncuları üçüncülük ve dördüncülük için zorlayamazsınız. Zaten bu turnuvalarda tek bir ödül var. O da şampiyona gidiyor demiş. Oyuncu değiştirme hakkı kalmadığı için de kaleci silisenin yerine devam etmek zorunda kalmasından dolayı pişman olan Fangal. E, maçtan sonraki verdiği demeçte imkanım olsaydı siliseni yine oyundan çıkarırdım ama 3 değişiklik hakkımı kullanmak zorunda kaldım. Taktik ve teknik açıdan bunu yapmak zorundaydım demiş Van Gaal. Hollanda bu turnuvada bir kez daha müzmin e, mağlup durumunda oldu ve şöyle bir istatistik denk geldi benim de aklıma Robben ve Snyder'in malkus talihi diyebiliriz buna hatta daha sonraki bir turnuvada Van Persie de buna ekleniyor Hollanda'nın en önemli jenerasyonlarından birinin en önemli 3 yıldızı bunlar 2004'te Arjan Robben ve Snyder Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elendi 2006'da ise Van Persie bu isimlere eklendi ve son 16'da Portekiz e elendiler Dünya Kupası'nda. 2008'de İsviçre ve Avusturya'da oynanan mücadelede. Çeyrek finalde Rusya'ya elendi yine bu üçlü. 2012'de gruptan çıkamadılar Avrupa Şampiyonası'nda. 2014'de ise yarı finalde elendi bu üçlü ve 30 yaşına geldiler. 2016'da da belki de son şansları 32-33 yaşlarına gelecek bu jenerasyon. Bakalım Hollandalı bu yıldızlar bir sonraki. Tırnavada neler yapabilecekler. Brezilya'ya geçelim. Brezilya'da Neymar dün yaptığı basın toplantısında Kolombiyalı futbolcu Juan Zuniga'nın kendisine yaptığı müdahaleden bahsederken eğer Zuniga 2 cm daha yukarı darbe vursaydı felç olabilirdim. Sözlerini dile getirirken gözyaşlarına bağıldı Neymar'ın. Hızla iyileşti. Belirtilirken de oyuncu takım arkadaşlarının kampına katılıp onlara son maçlar öncesinde moral verdi. Almanya karşısında alınan tarihi farkta Brezilyalı bir futbol seviri hayatından etti. Nepalli bir genç kız kendini asarak 10. sınıf öğrencisi bir genç kız üstelik kendini asarak intihar etmiş. Bu da Dünya Kupasının enteresan bir haberi olarak. Kenarda bir not olarak yer alsın. Futbol bu kadar da hayat alacak derecede önemli bir olay değildir diyerek de parantezimizi açalım. Romario'nun bir açıklaması var. Romario biliyorsunuz 1994 yılındaki Dünya Kupası'nda Brezilya'nın yıldızıydı. Şu anda da artık emekli bir futbolcu ve mecliste yer alan bir milletvekili. Dünya Kupası öncesinde ve sırasında muhtemelen de sonrasında hükümetin, Dünya Kupası için yaptığı harcamalarda hükümete en büyük muhalefeti gerçekleştiren isimdi. Bu muhalefetinin yanında teknik konulara da girmiş ve bir açıklama yayınladı. Bugün Facebook sayfasında onda da bir bölümünü size aktaracağım. Şunlardan bahsediyor. Saatlerce yaz tutmanın bir manası yok çünkü biz stadyumun dışında çoktan kaybetmiştik. Sağda da bir farkı olmadı. Salı günü ülke futbolu için berbat bir gündü. İyi olan taraf Almanya'ydı ve kazandılar. Onların ne kadar iyi olduğunu yıllardır görebiliyoruz ve tüm dünya onların aldığı tarihi galibiyeti büyük bir heyecanla izledi. Kendi tarihimize baktığımızda yıllardır iyi oynamadığımızı ve kötüye gittiğimizi görmemiz gerek. 7 gol yememize bu kötü gidişatla birlikte panik de neden oldu. Skolari'nin takımda Değişiklik yapma gayretindeki eksiklik de tuz biber ekti. Biz bir kriz yaşıyoruz. Bunun nedeni ise kesinlikle ne oyuncular ne de sadece skolari. Futbolumuz yıllardır çeteler tarafından sömürülüyor. Ülkedeki futbol hırsızlar, gangsterler ve yolsuzluklardan oluşuyor. Ben artık buna işte isyan ediyorum demiş Romario. Ve devamında ise uzun izin şöyle eleştiriler getiriyor. Benim aktardığım kısmın e, bir 5 katı uzunluğunda bir metin olduğu için özet geçeceğim. Sizde e, somut verilerle söz verilen yatırımların yapılmadığından bahsediyor bu açıklamalarında. 94 Dünya Kupası'nın yıldızı Romário verilen bu sözler yerine getirilmiyorsa, yaratılan bütçeler futbolun gelişimi için kullanılmıyorsa, Spor Bakanı Aldo Rebelo başta olmak üzere Futbol Federasyonu Başkanı Jose Maria Marini ve bu çürük yapının paydaşı olarak gördüğü futbol kulübü yöneticilerini istifaya davet ediyor. Romario, peki bu süreçte Başbakan Dilma Rousseff ne yapıyor? Dilma Rousseff, Dünya Kupası öncesinde Dünya Kupası'nın yaklaşması nedeniyle e, futbol ligleri takviminin çok sıkışmasına tepki gösteren Bom Sensi e, FC e, ismini verdikleri bir örgütü Kuran Futbolcular Sendikası ile bir toplantı yapmış ve bu toplantıda 26 Mayıs'ta yaptığımızın toplantını, yaptığımız toplantının devamı olarak e, sizlere olan desteğimi göstermek için buradayım demiş ve şöyle demiş. Evet artık stadyumlarımız var şimdi onları nasıl dolu tutabiliriz diye bir soru sormuş. Cilman Rousseff. Yani aslında derdi stadyumları dolu tutmak kendisinin. Ve bakalım ee, dediği gibi kupadan iyi dersler çıkardık. Şimdi Brezilya futbolunu geliştirmemiz reformlar yapmamız gerek dese de esas cümle biraz önce size aktardığım gibi sanki Dünya Kupası stadyumlarını yaptık da içlerini dolu tutalım. Ondan sonrası beni ilgilendirmiyor gibi bir Mana çıkıyor benim e, görüşme göre. FIFA'nın içinde bulunduğu bilet skandalı haberiyle devam edelim. FIFA'nın paydaşlarının içinde bulunduğu bilet skandalı soruşturmasında ilk olarak gözaltına alınan Ray Whelan evvelki gün serbest bırakıldıktan sonra dün Rio'da kaldığı Copacapane Oteli'nin arka kapısını kullanarak parmak arası terlikleriyle Kaçmış polisin bir kez daha kendisini ifadeye almak için otele varmasından bir saat önce oteli terk ettiği örneğin Villan'ın için Rio polisi o artık bir kaçak konumunda yorumunu yaparken onun kaçmasına yardım edenlere de suça yataklık etmiş olacaklarının mesajını vermiş. Villan'ın oteli terk eder, ederken ki kamera görüntülerinin ellerinde olduğunu da iletmiş polis memuru Fabio Barucchi. Paruk Associated Press'e yaptığı açıklamada bilet skandalı soruşturmasının Dünya Kupası oynanmadan bir ay önce başladığını ve 50.000 tekrar ediyorum 50 bin farklı telefon tapasının ellerinde olduğunu. Bunlardan 900 tanesinin ise turnuva başlayana kadar Match Hospitality'nin başı Willan ve Atlanta Sports International'ın başı Lamine Fofana'ya ait olduğunu iletmiş. Bakalım bu ilginç soruşturma nereye varacak? Çünkü dün de size bahsettiğim gibi bu skandalın içinde olan firmalar sadece bu turnuvanın bir paydaşı değil. Önümüzdeki turnuvaların olimpiyat oyunlarının da organizasyonlarının bir parçası olarak e, yer alacaklar. Dünya Kupası'nda bilet skandalı varken FIFA neyle uğraşıyordu diye bir bakalım dedik. FIFA bu arada Arjantin Futbol Federasyonu'na 300 bin frank para cezası vermiş. Çünkü Arjantin e, futbol takımının e, maçlardan sonra basın toplantısına sadece hocasını gönderdiğini neden olarak göstermiş. E, FIFA'nın kurallarında yer alan bilgiye göre maçlardan sonra bir teknik direktör tabii ki gelecek ve açıklama yapacak. Ve en az bir futbolcunun da bu basın toplantısında yer alması isteniyor. Ancak Arjantin bu kurala uymadığı için 300 bin frank para cezasına çarptırılmış. Sayılarla devam ettik. Sayılarla da bitirelim. Sonra da şarkımıza geçeceğiz. Sizlere Dünya Kupası hakkında gerçekten ilginç istatistikler aktaracağım. Bu istatistikleri duyunca gerçekten bu Dünya Kupası'nın neden diğerlerinden çok farklı olduğunu ve nasıl bir Dünya Kupası'na tanıklık ettiğimizi hep beraber daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'nın başladığı 12 Haziran'dan bu yana tüm Brezilya'da 48.123 kişinin katıldığı 18'inde polisin şiddet uyguladığı 209 farklı eylem gerçekleşmiş. Bu açıklama büyük eylemleri takip eden resmi güvenlik kurumlarınca yapılan bir açıklamaydı. Haber kanallarında takip ettiğim bu kurum bu tür eylemlere hazırlıklar içinse bugüne kadar 1.17 milyar real harcamış. Federal polisin aktardığına göre ise 282 yabancı uyruklu kişi sınırı geçmeye çalışırken yakalanmış. İnsan hakları ihlallerini izleyen Human Rights Watch'un 25 Haziran'daki haberleştirilmiş bildirisinde bu sırada bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Eylemler boyunca onlarca eylemci ve polis yaralandı. Bunlardan 5 tanesi gazeteciydi. Sadece açılış maçı günü 37 kişi irili ufaklı şekilde yaralandı. Arjantin taraftarları Sadece galibiyetleri kutladıkları için Sao Paulo Villa Madelena'daki bölgede, mahallede dağılmadıkları için polisin biber gazına maruz kaldı. Hırsız polis kovalamacasında, Arjantinli gazeteci Jorge Lopez, Sa Sao Paulo Belo Horizonte arası araç yolculuğunda Maria Soledad Fernandez yaşadığı trafik kazalarında hayatlarını kaybettiler. Halkın haklarını savunmak üzere meydanlarda bulunan gönüllü avukatlar tutuklandı. Eylemlerde yer alan iki öğretim görevlisi Fabio Hideki ve Rafael Lusa Vargi 23 Haziran'dan bu yana hala gözaltında ve ne zaman çıkacakları da belli değil. Favelalarda yaşanan çatışmalarda benim hatırlayabildiğim iki ya da üç masum kişi polis kurşunuyla öldürüldü. Ve La Horizonte'de Dünya Kupası Stadyumu yolunu bağlayan bir viyadük çöktü. İki kişi öldü ve 22 kişi de yaralandı. Bunlar sadece benim sayabildiklerimdi. 13 Temmuz'da da final günü Rio'da büyük bir eylem için çağrı yapıldığını hatırlatayım. Bu rakamlar nasıl bir Dünya Kupası'na tanıklık ettiğimizi farklı bir açıdan gösteriyor hepimize. Bu sayılara bir kez daha bakıp bir kez daha iyice düşünmek gerek. Brezilya halkının bu kupa boyunca sorduğu soruyu hatırlatarak Dünya Kupası'ndan haberler programını Tek başıma sonduğum haftanın son programındaki sözlerimi tamamlayayım. Copa Pra chem. Dünya Kupası kimin için? Kapanış parçamız ise Brezilya'nın önemli aktivist ve protest müzisyenlerinden Gerald Van Dre'nin seslendirdiği "Prao Cesar, Kenoa Falei Das Flores". Ben Volkanır. Dünya Kupasından Haberler programında dinlediniz. Hepinize iyi bir hafta son diliyorum somewhere I read, of the freedom of speech, of the freedom of assembly, the right to protest for rights. Todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer pelos campos a fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão vem, vamos embora que esperar não é saber Quem sabe faz agora não espera acontecer Vem vamos embora que esperar não é saber Quem sabe faz agora não espera acontecer A soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber faz a hora não espera acontecer vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer nas escolas, nas ruas Campos construções, Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão caminhando que cantando se batam são aprendendo ensinando uma vem faz não Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler.